Salgın hastalıklar ve iklim krizi. Şu anki pandemi krizi her ne kadar koronavirüs olarak adlandırılsa da korona bir RNA virüs ailesinin genel adıdır. Ve 2002'deki SARS, 2012'deki MERS salgınlarından da sorumludur. Kesin kaynağı hala daha tartışma konusu olsa da koronavirüsler hayvanlardan insana geçen virüslerdir. Tıpkı 2010'daki domuz grubu gibi influenzalarda hayvan kökenlidir. İnsana geçen ve mortalitesi yüksek hastalıklardır. O kadar tehlikeli ki 2018'de baş gösteren influenzal bir virüsün sebep olduğu İspanyol gribi 18 ay içerisinde günümüzdeki uluslararası trafiğin onda bir yokken yarım milyar insanı enfekte etmiş ve resmi rakamlara göre en az 50 milyon tahminlere göre 100 milyon insanı öldürmüştür. Ki bu 1. ve 2. Dünya savaşlarında ölen insanların toplamından daha fazladır. Peki bu hastalıkların akın akın insanlara geçmesinin sebebi nedir? Doğru yönetilemeyen çiftlik alanları ve toplu hayvansal ürün satış noktaları, yok edilen habitatlar, hayvanlar için ormanlardan daha cazip şehirler. Hayvan çiftliklerinin denetimsiz ve düzensiz çalışmaları türler arası etkileşimi arttırmaktadır. Paylaşımları maalesef sadece yemleri değil aynı zamanda taşıdıkları parazit canlılar, patojen bakteriler ve virüslerdir de. Bu durum ölümcül virüslerin mutasyon geçirmelerinin ve insana aktarılmasının önünü açıyor. Dünyanın her yerinde fütursuzca ağaçları kesip ormanları yok ediyor, akarsuların rejimleriyle oynuyor, hayvansal ekosistem havzalarında popülasyon dengeleriyle oynuyoruz. Bunların sonucunda hayvanların habitatlarında sağlamakla yükümlü olduklarını işlerden alıkoyuyoruz. Hayvanlar beslenemiyor, başka hayvanlar yüzünden ya da yuvaları bozulduğu için göç ediyorlar. Şehirlerimize inip İnsanlarla etkileşime geçiyorlar, kanalizasyonlarımıza girip bizim onlardan kaptığımız gibi onlar da bizlerden çeşitli hastalıklar kapıp toplu yok oluşlara sürükleniyorlar ve bizi de sürüklüyorlar. Şehirlerimiz amacı doğrultusunda cazip bölgeler, ışık, ısı ve gıda bakımından hayvanlara da bir o kadar cazip geliyor. Doğada bin bir emek ile hayatını riske atarak yiyecek bulmaktansa insan çöplüğünü eşelemek hayvanlara daha karlı geliyor. Işıklarımız ve artıklarımız çeşitli böcek türlerini çekiyor, böcekler de taşıyıcı kemirgenleri. Yapmamız gerekenler, insan beslenmesi kadar önemli bir mevzunun bu kadar denetimsiz kara düzen yürümesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Doğal habitatları sanki bizimmiş gibi yok pahasına imha etmeyi bırakmamız gerekiyor. Şehir planlarımızı revize etmemiz ve doğa ile şehir arasındaki bağı hayvanların suistimal edebileceği bir yapıdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Doğa ile dalga geçmeyi bırakmamız gerekiyor. Ben Fridays for Future Türkiye'den Baha Kesici, 17 yaşındayım, iklim aktivistiyim. Merhaba ben Can, 94.9 açık radyodasınız. İklim Acil programı başladı. Programın başlangıcında size 17 yaşındaki iklim aktivisti Baha Kesici'nin iklim krizi ve Covid-19 arasındaki bağlantıyı anlattığı yazısıyla merhaba dedik. Geçtiğimiz hafta müzikal bir program olmuştu iklim acil. Sıcak havalarla alakalı. Çünkü e, içinde bulunduğumuz hafta, sonuna geldiğimiz haftada muazzam sıcaklıklar öngörülüyordu. Bazı rekor tahminlerinde bulun, bulunuluyordu. E, ve denildiği gibi de oldu. Bu haberlerden size bahsedeceğimizi söylemiştik. Nitekim çıktı bu haberler ve biz de sizlere aktaracağız. Bu aşırı sıcakların iklim kriziyle olan bağlantısı üzerinden Geçtiğimiz hafta neler yaşandı bunları aktarmaya çalışacağım. Ama bir diğer taraftan bir haber daha var. Hazır girişi Fridays for Future aktivistleriyle, genç iklim aktivistleriyle yapmışken bir de ödül haberi var. WWF tarafından her yıl Eko Girişimci ve Doğa Koruma Öncüsü gençlere verilen gençlik ödülü bu sene dört kazananından birisini Türkiye'den çıkardı. Atlas Sarrafoğlu. Sarafoğlu gelecek için cumalar Friday's for Future hareketinin Türkiye'deki ayağını başlatan isim olarak biliniyor. Bizim radyomuzda da oldukça fazla bir e, sıklıkla sesini duyurdu Atlas duyurmaya da devam ediyor. E, bir aneti üzerinden aktarmak gerekirse bu haberi ödül töreninin salgın tedbirleri nedeniyle internet üzerinden yapıldığı bilgisine ulaşabilmek mümkün. 30 yaşında... Özür dilerim. 30 yaşın altındaki doğa koruma öncülerine verilen ödüller için adaylar ulusal WWF ofisleri tarafından belirleniyormuş efendim. Ödüllerin diğer kazananları ise Bulgaristan'daki ilk sıfır atık restoranının kurcusu Blaska Dimitrova Polonya'da nehir muhafızları girişiminin öncüsü Piotr Bednarek. Yine Bulgaristan'da sürdürülebilirlik modu öncüsü Boryana Uzunova olmuş. Sarrafoğlu yani Atlas Ödül töreninde yaptığı konuşmada bu ödüle değer görülmesinin kendisi için bir onur olduğunu söylemiş ve şu kelimeyle anlatmış bu e, durumu. Sosyal medya üzerinden ve yazılarımla gençler ve değişim öncülerini İklim krizi ile mücadeleye davet etmeyi sürdürmem için bana güç ve ilham verecek. Umarım gençlik ödülü ülkemizde daha çok gencin iklim krizi konusunda farkındalık yaratmak ve somut adımlar atması için sürdürdüğümüz çalışmaları anlayıp destek olmasına katkı sağlar. Demiş. WWF Başkanı Pavan de törende yaptığı konuşmada şunları söylemiş. Ödül kazanan gençlerimiz. Bana mücadelemizi sürdürme konusunda cesaret verdi. Yaşları 13 ile 30 arasında değişen 4 genç gezegenimizin acil ihtiyaçlarına yaratıcı çözümler sunmak için tutkularını ortaya koyuyor. Gençlerin yaşıtları iş dünyası ve hükümet liderleri için katalizör olabilecek büyük bir güce sahip. 4 gencimiz gezegenimizin sağlığı ve insanlığı için harekete geçmemiz için bizlere ilham kaynağı oluyor. Acil eylem ihtiyacının her zamankinden daha belirgin olduğu Benzeri görülmemiş zamanlardan geçiyoruz demiş. Sukdev, Türkiye ofisinden de bir açıklama yapılmış WWF'in. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar da konuyla ilgili değerlendirme yaparak şu ifadelere yer vermiş. WWF, Türkiye olarak aday gösterdiğimiz Atlas Sarrafoğlu'nun WWF Gençlik ödülü kazanmış olması nedeniyle ülkemizde ve Türk gençliği adına gurur duyduk demiş. Her zaman söylediğimiz gibi doğa bize atalarımızdan miras değil. Bugün tüketmekte olduğumuz kaynakları gençlerimizden ödünç aldık. Onların gelecek için söyleyecekleri çok sözü var. Atlas gibi gençlerin mücadele ve kararlılıkları bizi doğa ve insan için yeni bir başlangıç yapabileceğimiz konusunda umutlandırıyor demiş. Biyanetin internet sitesinden aktardım. Atlas da tek başına değil, tek bir isim değil. Belki ilk çağrıcılarından bir tanesiydi Fridays for Future hareketinin ama şu anda... Siirt'ten İzmir'e, Edirne'den Antalya'ya kadar birçok şehirde genç iklim aktivistleri bir araya geliyorlar. İnternet üzerinden bu aralar kendi iletişimlerini sağlıyorlar ve iklim krizini bulabildikleri her alanda duyurmaya çalışıyorlar. Yazılar yazıyorlar, konuşmalar yapıyorlar, toplantılara katılıyorlar. Bu yazılardan bir tanesi de işte programın girişinde duydunuz. Bilecik'ten 17 yaşındaki iklim aktivisti Baha Keseci'nin. iklim krizi ve korona virüsü arasındaki bağlantıyı anlattığı yazısında da görülebilir. Çok örnekleri var. Biz de iklim için özür dilerim, iklim acil programı içerisinde bu konuyla alakalı örnekleri de vermeye devam edeceğiz. Şimdi biraz sıcaklıklardan bahsedelim. Aşırı sıcaklıklardan. Geçtiğimiz hafta Türkiye'de hava sıcaklıkları rekorları ardı ardına geldi diye yazıyor Haber Türk gazetesinin internet sitesinde. Antalya'da meteorolojik verilerin Kayıt altına alındığı 1929'dan bu yana ilk defa Mayıs ayında hava sıcaklığı 38.8 derece ölçülmüş. Kentin 91 yıllık rekoru olan bu değer 35 dakika sonra 39.2, 9 dakika sonra da 40.2 dereceye çıkmış. Sıcak hava nedeniyle kentin üzerine nem bulutu çökmüş. Nem bulutu nedeniyle uzaklardaki bina ve kenti çevreleyen dağlar görülmemiş. Bunlar yazıyor. Kentte sıcaklık daha sonra 42.7 dereceye ulaşmış. 91 yılın bir diğer rekorda 46 dereceyle Adana'da görülmüş. Ege bölgesinde de 40'ları gören hava sıcaklıkları rekorlarından biri de 75 yıl sonra Bursa'da 38 dereceyle kırılmış. En sıcak yerlerden biri ise diye yazıyor yine Habertürk gazetesinin internet sitesinden aktardığımı söyleyeyim. 47 dereceyle Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ölçülmüş. Muğla'nın Gözde Turizm Merkezi Marmaris'te meteorolojik verilerin kayıt altına alındığı tarihten bu yana Mayıs'ta 40.1 dereceyle en yüksek sıcaklık ölçülmüş. Bir başka rekor haberi İstanbul'dan. Ee, Boğaziçi Üniversitesi tarafından İstanbul'da Ocak ayında 13 Mayıs'a kadar alınan, Ocak ayından 13 Mayıs'a kadar alınan sıcaklık ortalamalarının 1911'den bu yana yapılan ölçümlerin üzerinde çıkarak rekor kırdığı açıklanmış. Hava sıcaklıklarının bu haftanın sonuna kadar hissedilebilir derecede artarak batı bölgelerinde 9 ila 13 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği de aynı şekilde öngörüldüğü söyleniyordu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek bu konuyla alakalı bir açıklama yapmış. Ben de TRT Haber'in internet sitesinden aktarıyorum. Meteoroloji istasyonunun 1911'den beri Rasathanedeki aynı noktada yaptığı ölçümlere göre Ocak Şubat, Mart, Nisan ve 12 Mayıs'a kadar yaşanan sıcaklıkların geçmiş yıllara göre çok rastlanan bir değerde olmadığını söylemiş Adil Tek. Bu aylardaki sıcaklık ortalamasının 109 yıllık ölçümler üzerine çıktığını belirterek şunları anlatmış. Bu seneki sıcaklık değerleri her ay için geçerli olmak üzere yükseldi. Ocak ayının 1912 ve 2019 sıcaklık ortalaması 8.3 dereceyken bu sene 9.5 dereceye geçerek ortalamanın üzerine çıktı. Şubat ayı sıcaklık ortalaması ise 8.8 iken bu yıl 12 derece oldu. Mart ayı sıcaklık ortalaması 11.5 dereceyken bu sene 14.1 dereceye yükselerek Nisan 16.5 derece ortalamasıyla bu sene 16.3 dereceye düşmüş. 13 Mayıs'a kadar olan sıcaklık %9 yıllık değerlerin ortalaması olan 20.5 dereceyken bu sene 24.2 dereceye yükselmiş. Mayıs ayının 12'sinden Kandilrası Tanısı istasyonunda 31 derecelik 31.4 derecelik sıcaklık ölçümü yapıldığını anlatmış. Tek bunun 109 yıllık sıcaklık ortalamasının en yüksek değer olduğunu açıklayarak da devam etmiş sözlerine. O gün ait Bir rekor olduğunu da buradan söyleyelim yine aynı şekilde biz. Bu değerlerin 1911'den bu yana 1 Ocak'ta 12 Mayıs arasında hiç bu kadar yükselmediğini belirterek şöyle devam etmiş sözlerine. Yine 11 Mayıs'ta ölçülen 28.9 derecelik sıcaklık bugüne kadar Kandilli'de ölçülen yüksek yüksek 5. değer oldu. Bunlar 2020'nin ilk 4.5 ayında bölgemizde sıcaklıkların ortalamalarının üzerine gittiğini, sıcak bir dönem geçirdiğimizi, sıcaklıklarda rekorlar kırıldığını gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İzmir Tire'de de 12 Mayıs'ta sıcaklık 36.8 derece ölçülmüş. Bunun da o bölgenin aynı, tarihte, aynı tarihine göre rekoru olduğunu düşündüğünü ifade etmiş. Batı bölgelerinde Marmara ve Ege'de geçmiş yıllara ait normallere göre 11 ile 12 Mayıs'ta yüksek sıcaklıklar yaşanmış efendim. Benzeri görülmemiş durumlardan geçiyoruz hava sıcaklıkları açısından. Bunun nedeni nedir diye soracak olursanız o da başka bir haberin konusu. BBC Türkçe 18 Mayıs 2020 tarihinde yayınladığı haberin başlığında iklim değişikliği iki nokta üst üste öldürücü sıcaklıklar şimdiden başlamış olabilir mi diye soruyor. İklim değişikliği üzerine çalışan uzmanların uzun zamandır bize 2070 yılına gelindiğinde dünyanın önemli bir kısmının neredeyse yaşanamayacak hale yaşanamayacak kadar sıcak hale geldi uyarısını yaptığını hatırlatıyor. Fakat Science Advance adlı akademik dergide yayınlanan yeni bir araştırma aşırı sıcaklıkların şimdiden yaşanmaya başladığını ortaya koymuş. Aşırı sıcaklıklarla rutubetin bir araya geldiği tehlikeli iklim koşulları dünyanın çeşitli yerlerinde şimdilik birkaç saat süreyle de olsa yaşanmaya başlamış ve bilim insanları bu durumun daha da sık görülmeye başlandığını söylüyorlarmış. Bu iklim olaylarının her birinin uzun sürdüğü takdirde ölümcül olabilecek bir ısı ve rutubet birleşimine neden olabileceği de aynı şekilde belirtilenler arasında. Peki o zaman bu iklim olayları nerede yaşanıyor diye soracak olursanız listesi de çıkarılmış. En fazla görülen yerlerin listesi. Hindistan, Bangladeş, Pakistan, Kuzeybatı Avustralya, Kızıl Deniz kıyıları ve Meksika ile Kaliforniya Körfezi'nin büyük kısmında sıcaklık ve rutubetin Potansiyel olarak ölümcül koşullara yol açtığı iklim olayları yaşanıyormuş. Bu koşulların şimdiye kadarki en ölümcül örnekleri Suudi Arabistan'ın Dahran, Katar'ın Doha ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rasel Haime kentlerinde 14 kez yaşanmış. Bu bölgelerde toplam 2 milyonu aşkın insan yaşıyormuş efendim. Aynı şekilde Güneydoğu Asya, Çin'in güneyi, Afrika'da altı ve Karayip Adalarında da bu koşulların giderek sıklıkla yaşandığı görülüyormuş. Amerika Birleşik Devletleri'nin güney doğusu, özellikle Texas'ın doğusundaki körfez sahiline yakın bölgeler, Louisiana, Mississippi, Alabama ve Florida'da da bu aşırı iklim olayları 12 kez görülmüş. Sıcaklık kaç derecede ölümcül olabiliyor sorusunda sormuşlar haberin içerisinde. Dünyanın dört bir yanındaki meteoroloji istasyonlarının çoğu, yani bu istasyonların çoğu ısıyı iki termometreyle ölçüyormuş. Bunların Kuru hazneli termometre denilen birincisi doğrudan hava sıcaklıktan ölçülmüş. Hava durumu uygulamaları ya da radyo ve televizyonlardaki hava durumu programlarına verilen sıcaklık buymuş. Islak hazneli termometre denilen bir diğer ölçüm aleti ise havadaki görece rutubeti de hesaplıyormuş. Bu bir termometreye ıslak bir bez sarılması suretiyle sağlanıyor ve bu termometre kuru termometreye göre sıcaklığı Genellikle daha düşük gösteriyor diye yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. İnsanlar açısından dünyanın iklimi giderek ısınırken sıcaklıkla rutubetin birleşiminin ölümcül sonuçları yol açabileceği de belirtiliyor. Islak termometrenin verdiği ve hava durumu tahminlerinde hissedilen sıcaklık olarak ifade edilen ısı bu bakımdan çok önemli diye yazmışlar. Vücudumuzun içindeki sıcaklık 37 santigrat derece olmakla birlikte cildimizin ısısı genellikle 35 derece civarında oluyormuş Bu ısı, yani bu ısı farkı bize terleme yoluyla vücudumuzu serinletme imkanı veriyor. Vücuttan atılan su aşırı ısının atılmasını sağlıyor. Buharlaştığı zaman da ısıyı alıp götürüyor. Bu yüzden eğer havadaki rutubet artar ve ıslak termometremizdeki ısı 35 dereceye kadar çıkarsa terimizin buharlaşması yavaşlıyor. Dolayısıyla vücudumuzdan fazla ısıyı hızla atamamış oluyormuşuz. En aşırı durumlarda vücudumuzda fazla ısıyı atamıyoruz. Bu durumda eğer çekebileceğimiz havalandırmalı bir kap kapalı mekan yoksa vücut sıcaklığı hayatta kalınabilecek dar marjinlerin ötesine geçmeye başlıyor. Bu da yavaş yavaş organların işlevlerini yerine getirememesi ve ölüme sebebiyet veriyormuş. Vücut ısısının normal düzeyde normal düzeyin üzerine çıkması durumunda en sağlıklı insan bile ancak 6 saatte dayanabiliyormuş. Ve ölümler bu noktada meydana geliyormuş. Şimdiye kadar dünyada ıslak termometre ısısının 31 derecenin üzerine çok nadiren çıktığı düşünülüyormuş. 2015 yılında İran'ın Bender Mehşehir kentinde meteorologlar ıslak termometre ısısının 35 dereceye çok yaklaştığını görmüşler. Hatırlıyorum bunu açık gazete programı içerisinde de anlatmıştık. O anda kuru termometredeki sıcaklık ise 43 dereceyi gösteriyormuş. Fakat haberin başında söz edilen 1980-2019 tarihleri arasında ortaya çıkan verileri ele alan son araştırmaya göre Körfez bölgesindeki bazı şehirlerde bu dönem içinde ıslak termometre sıcaklığı 12 kez 35 dereceye ulaşmış ve bu sıcaklık 1 ila 2 saat devam etmiş. Son araştırmanın başyazarı diye yazıyor BBC Türkçenin haberinde. Kolombiya Üniversitesi'nin Lamont Dohri Dünya Tanesi'nden Colin Raymonds İran körfezindeki ıslak sıcaklık esasen ısıdan ziyade rutubetten kaynaklanıyor ama olabilmesi için ısının da ortalamanın üzerine çıkması gerekiyor. Konuştuğumuz en yüksek değerler hala bir eğilimden söz etmek için çok nadir fakat hepsi 2000'li yıllarda meydana geldi diyormuş. Bu detaylı bilgi bize ne sağlayabilir diye soracak olursanız Bilbis Türkçe'de bunun da cevabını vermişler. Son araştırmada geçmişte çoğu iklim çalışmasının aşırı iklim olaylarını tespit etmekte başarısız olduğu görülmüş. Çoğu çalışmada da geniş bir bölgede uzun bir süre içerisinde yaşanan ortalama ısı ve rutubete odaklanıldığı ortaya çıkmış. Colin Raymond ve çalışma arkadaşları ise dünyanın çok farklı yerlerindeki meteoroloji istasyonlarının kayda aldığı saatlik verilere bakmışlar. Bu onlara daha dar alanları ve daha kısa zaman dilimleri içinde Bu verileri ortaya çıkarma imkanı sağlamış. Raymonds, çalışmamız geniş alanlarda 35 derece sıcaklığın en geç 2100 yılı itibariyle yaygın hale geleceği konusunda daha önceki araştırma sonuçlarını destekliyor. Ama biz bu resmi kısa zaman dilimlerinde çok daha küçük alanlarda bu iklim koşullarının şimdiden oluşmaya başladığı detayını eklemiş olduk ve bu çok önemli bir yüksek çözünürlüklü veridir diyormuş. En çok tehlike olan bölgeler neresidir diye merak edecek olursanız yani insan yaşamını tehlikeye atan sıcaklık, ıslak sıcaklığın 35 dereceye yaklaşması olaylarının çoğu daha çok iç denizler, körfezler ve boğazlar gibi deniz suyunun buharlaşmasıyla sıcak havanın birleştiği kıyı şeritlerinde meydana geliyormuş. Araştırmalar Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te 2100 yılına kadar insanların hayatta kalmasını zorlayacak ısı düzeylerinin oluşacağına işaret ediyormuş. Buralara deniz yüzeyinin, denizin yüzey sıcaklığı ve kara sıcaklığının aynı anda çok yüksek düzeylere gelmesi bu koşulların oluşmasına yol açıyormuş. İklim bilinci Colin Raymond yüksek çözünürlüklü veriler sayesinde insanların en çok hangi bölgelerde tehdit altında olduğunu gösteriyor ve bu tür olayların arifesinde onları uyarmamıza olanak sağlıyoruz demiş. Bu olayların aynı zamanda Onlara uzun vadede havalandırmalı mekanlar dışarıda daha az çalışmalı ve birçok önemli önlemleri almaları için hazırlık imkanı verme bakımından da faydası olabilir diyormuş. Burada sadece insanlardan bahsediliyor. Diğer canlıların durumunu içeren bir demet yok gördüğünüz üzere. Araştırma dünyanın önlemler alması çok daha zor olan yoksul ülkelerinde ısının daha hızlı yükselmesi bakımından da kaygı yaratıyormuş. Galiba buna da doğrudan iklim adaletsizliği de diyebilmemiz mümkün. çalışmanın yazarlarından Lemortrasht hanesi uzmanlarından Radley Horton da daha büyük tehlike altındaki yoksul ülkelerde yaşayan çok sayıda insanın bırakın havalandırma donanımını, elektrikleri bile yok. Bir her gün açlık açık havada uzun saatler çalışmaya gerektiren ilkel tarımla geçiniyor. Bu yüzden iklimdeki değişiklik bu bölgeleri tamamen yaşanmaz hale getirebilir diyormuş. Bu tür tehlikeli ısı rutubet bileşimlerinin önümüzdeki yıllarda sere gazları salımının azalması halinde daha da sıklaşacağı da öngörülüyormuş. Özür dilerim. Azalmaması halinde. Dilim sürüştü. Tam tersini söyledim. Avustralya'daki yeni Güney Galler Üniversitesi'nde iklim bilimci Stephen Sherwood bu son veriler dünyanın bazı bölgelerinin sürekli yaşanmaz ısı düzeyine çok daha çabuk geçebileceğine işaret ediyor. Daha önce güvende olduğumuz sürenin Biraz daha uzun olduğu düşünülüyordu diyerek kötü haberi de vermiş. Biz Türkçe'nin internet sitesinden aktardım. Dünya üzerindeki gelişmeler de bu şekilde. Yapılan son bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan durum bu. Malumunuz pandemi COVID-19 salgınıyla beraber ülkelerin karbon emisyonları salımında gözle görünür azalmalar yaşandığından bahsediliyor. Küresel ısınmayı yol açan, iklim krizine neden olan... Günlük karbon salımında %17'lik düşüş yaşandığı söyleniyor yine BBC Türk'ün internet sitesinde ama durum o kadar şimdiden rehavete kapılmak için erken bir heves olduğunu da bizlere gösterebilir. Bu konuda şimdiye kadar yürütülen en kapsamlı araştırmanın sonuçlarına göre bu rekor düzeydeki düşüşün neredeyse yarısı motorlu araç kullanımındaki azalmadan kaynaklanmış. Fakat Nature Climate Change isimli bilimsel dergide yayınlanan araştırmanın yazarları salgınla ilgili önlemler kaldırılıp herkes işine döndükçe motorlu araç kullanımının yeniden artacağından ve karbon salamlarının da kriz öncesi düzeyi aşabileceğinden korktuklarına dile getirmişler. Uzmanlar bu kaygıyla siyasetçilere önlerine gelen bu fırsattan istifade ederek bireysel seyahat ve taşımacılık konusunda kalıcı değişikliklere gitme çağrısı yapmışlar. Birleşik Krallık'ın Ulaştırma Bakanı Grant Shapes bu doğrultuda Yürüme ve bisiklet altyapılarının geliştirilmesine 250 milyon sterlin ayıracağını açıklamış. Başka ülkelerde de benzer planlar üzerine çalışılıyormuş. Bakalım bizim ülkemizde de bu konuyla alakalı bir gelişme olacak mı? Ne şekilde bu gelişmeler kamuoyunun gündemine gelecek ve tartışılacak? Onları da yakın zamanda göreceğiz. Görmek zorundayız. Eğer daha yaşanabilir bir dünyada bütün türlerle beraber Aynı ahengin içinde yaşamak istiyorsak bunun bir zorunluluk olduğunu da şimdiden anlamamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda da bu konuları tartışmaya devam edeceğiz efendim. Şimdilik bu kadar iklim acil programına dinlediniz. Ben Cantoğbil 94.9 Açık Radyo'daydınız. İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil. Açık Radyo program destekçisi olun.